Hümeze Suresi Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla Arkadan çekiştiren ve kusur arayan herkese yazıklar olsun. O ki mal biriktirir ve onu sayar durur. Şüphesiz ki o malının kendisini ebedi kılacağını sanır. Hayır, şüphesiz ki o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? O Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir ki kalplerin üzerinde yükselir. Şüphesiz ki o ateş uzatılmış sütunlarda onların üzerine kapatılıp kilitlenmiş olacaktır.